Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Herkese günaydın. Evet biraz önce de ne ediyorduk zaten. Yani operasyonlar dursun PKK ateş ketsin çağrısına aynen katıldığını söylemiş Abdullah Öcalan. Ve Diyarbakır'da 99 Sivil Toplum Kuruluşu'nun çatışmaların durdurulması yönünde yaptığı çağrıya katılıyorum demiş. İki taraflı çatışmasızlık süreci geliştirilebilir. KCK'da buna uyar demiş. 5'te de adım önermiş seçim barajının düşürülmesi, terörle mücadele kanununun lavı taş atan çocuklar sorununun bir şekilde çözülmesi. Tutuklu olan belediye başkanları ve pek çok görevli KCK'lıların serbest kalması bir de siyasi partiler kanunun değişmesi. Bu konuda birazcık konuşalım diye düşünmüştük. Yani bu yalnız bu açıklama değil daha önceden Buraya de. Buraya kadar. öyle kadar evet süreci. Vallahi yani aslında ben e, bu e, Öcalan'ın e, Türkiye getirilişinden itibarenki gelişmeleri bir özetlemekte fayda olduğunu e, düşünüyorum. <Gülüyor> ee, şu son 10-12 yıllık e, gelişmeleri. E, onun için e, malum e, Öcalan 1979 e, ile 1998 arasında Suriye topraklarında e, kalıyor. Ve e, 9 Ekim 1998'de e, Suriye topraklarından ayrılıyor. Ve ondan sonra malum bildiğimiz e, bir süreç başladı. Bir süre sonra hem Türkiye'de hem dünyada hem de Kürtler arasında, PKK'lar arasında Öcalan'ın Suriye'den ayrıldığı haberi e, yayıldı, bilgisi geldi. Ve e, benim hesaplamalarıma göre e, Öcalan 9 Ekim'den e, Şubat'taki getirişine kadar 8 yere gidiyor. Yani birkaç kez Moskova, Rusya, birkaç kez Yunanistan, İtalya ve sonuçta e, yaklaşık 8 e, Ülke, yer ama aynı ülkeler var. Bunların içerisinde Yunanistan ve e, Rusya e, birkaç kez gidip gelip bazılarında 2-3 saat kalıp tekrar iade ediliyor filan. E, böyle bir e, en uzun da İtalya'da e, malum kalıyor. İtalya'dan sonra tekrar e, bir takım yerlere yine Rusya Yunanistan üzerinden Kenya mevzusu var. O zaman da böyle dikkatimi çekmişti. Bu kadar e, sürünüyor. Yani oraya buraya kabul edilmiyor. Avrupa Milli ülkeleri özellikle kabul etmiyorlar. Ama yani bütün e, şeyleri e, militanları e, Kuzey Irak'ta kamplarda oraya gitmeyi hiç düşünmüyor. Bu soruyu biz de neden? yani Siz böyle gidiyorsunuz her bir yerde kabul edilmiyorsunuz ama Kuzey Irak'ta karargahınız var ve oraya gitmiyorsunuz. Bu da ilginç e, şeylerden biri. Sonunda da zaten yakalanıp Türkiye'ye getiriliyorsunuz. Her zaman Kuzey Irak'a gitme. Şansınız var. Zaten karargahınız orada. 3-5 ay sonra orada büyük bir kongreniz var. Ee, şeylerini topluyorlar. Ee, ve Kuzey Eray gitmek yerine bu <gülüyor> yakalanmaya kadar geçen süreci takip ediyor hocalar. Sonra malum Türkiye'ye getirilişi ve Türkiye'ye getirilmesinin o günleri hatırlayın. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti kurumları, devlet bunu bir zafer olgusu olarak yansıttı ve e, bir az şey hükümeti vardı, e, seçime giden bir hükümet vardı. Bülent Ecevit'in başkanlığında bir azınlık hükümeti malumunuz vardı ve seçim e, yaklaşmıştı. E, sanıyorum e, Mart'ta seçim olacaktı, Şubat'ta da Öcalan getirildi. Bu Öcalan'ın yakalanması, Türkiye'ye getirilmesi e, tabii hem bir tarafta e, büyük bir Türkiye'nin e, şey olmasına rağmen zafer Türkiye'nin zaferiydi ve e, kurumlar buna çok seviniyordu. Öbür tarafta da tabii Kürtler açısından özellikle PKK unsurları açısından da e, ciddi bir e, hüsrandı. E, Öcalan'ın tabii yakalanışı ve sonrası gelişmelerdeki e, sarf ettiği e, derin harf ettiği cümleler, yaklaşımları, beyanatları e, belli bir şekilde bu camiada şeyle karşılandı özellikle yani bunu mahkemeye kadar olan süreçte işte Türk bayrakları arasındaki gösterilen fotoğraflar işte bu arada sarf ettiği sözcükler devlete yardımcı olmaya hazırım ve sürekli Türkiye Cumhuriyeti'nin emrindeyim mehalindeki yaklaşımları ki bu arada ee, özellikle Avrupa'ya da e, PKK'lı Kürtler, e, mesela bunun arkasında İsrail parmağı var diye e, galiba bir Avrupa devletinde bir İsrail konsolosluğuna saldırdılar ve iki e, Kürt e, öldürüldü. Başka yerlerde kendilerini yakanlar olmaya başladı. Ciddi, ciddi protestolarla da karşı karşıya kaldık. Yurt içindeki protestolardan daha şiddetlisi Avrupa e, topraklarında e, yaşandı. Çünkü ciddi bir hayal kırıklığı da işte Avrupa Birliği ülkelerinden bu gösterdikleri yaklaşım nedeniyle Avrupa'daki Kürtler ve PKK'lar üzerinde oldu. Bu süre içerisinde yani gerçekten bir takım açıklamalar şeye kadar olan açıklamaları. PKK e, milislerini büyük bir hayrette ama sürekli arkada da arka planda da mutlaka bildiği bir şey var şeklinde e, yorumladıklarını e, düşünüyoruz e, ve o sırada da e, yani hareketli Türkiye tarafında da yani e, reformla bu meseleye yaklaşayım bunda e, beş, belirli hakların verilmesiyle yaklaşayım diyen kesim e, gerilemeye başladı çünkü Öcalan'ın yakalanması Sorunun yani sorunu Öcalan'la PKK'ya indirgedikleri o güne kadar Cumhuriyet <gülüyor> Hükümetleri'nin ki o zamanda Cevit'in beyanatı vardı. Etnik bir sorun ve Kürt sorunu olarak görmüyordu 1999'da. Bu bir sosyoekonomik sorundur. Oraya yatırım yapılırsa meseleler düzelir. Öcalan da terörist başı da yakalanmıştır. O zaman sorun da bitmiştir. Şeklinde bir e, saptama içerisindeydi. Bu tarafta da gerçekten Kürtler ve e, PKK'lı e, militanlar e, büyük bir şok e, yaşadıkları daha sonra yapılan e, yazılardan an, açıklamalardan anlaşılıyor. E, bu şeyde yani Öcalan'ın binare hem uçakta ve daha sonra bir, e, savunmasını yaptığı metinlerde de ee, inanılmaz teslimiyetçi bir hocananla karşı karşıya. Satırlayınız o günleri. Ee, ülkemi severim, annem Türk. Bir hizmet gerekirse emrindeyim. Ee, ondan sonra e, hiçbir şekilde e, hatta kendi e, yaptıklarını eleştiren e, sözcüklerin sarf edildiği e, yani PKK ve geçen o 15-20 yıllık mücadeleden e, Doğrudur e, söz edilmeyen e, ve e, yargılama boyunca, e, savunma boyunca e, işte barış için e, elimden geleni yapacağım. E, hatta Kürt askerlerinin ailelerinden özür dileyen, hatırlayın tutanakları öyle geçmiş çünkü, e, bir yaklaşım içerisinde. Hatta meselenin isyanın sürdürülmesi yanlıştır. E, mesele çözüm yoluna e, girmiştir. Ondan sonra e, bu minvalde e, bir yaklaşım sergide hatta yani o zamanlar Kemal Burkay'ın bir açıklaması vardı. Onu bir korkak olarak nitelendirdi. Sürekli Atatürk'e övgüler ve Atatürk'ün çözüm yolu öneren yaklaşımlar içerisinde olduğu savunma ve o şey sırasında yani Atatürk Kürtlere özellik vermiştir. İki ulus e, bir araya gelip Kurtuluş Savaşı'nı e, başarıyla sonuçlandırmıştır. Aslında Atatürk özellik vermek istiyordu da onun çevresindekiler bu özellik meclisini sonradan e, ortadan kaldırdılar gibi bir yaklaşım ve bir dil e, kullandı bütün bu süre boyunca e, ve e, bir şekilde bu e, tavrı e, başından beri e, birlikte hareketi sürdükleri kimi e, unsurları tarafından, arkadaşları tarafından, çevreler tarafından da e, şok etti. Ve bu zaman zaman daylı kırılmaları da e, örgüt içerisinde e, beraberinde getirdi. Evet ama buna rağmen de yani PKK nezdindeki itibarı evet. daha doğrusu yalnız PKK değil Türkiye'deki ve yurt dışındaki Türkiye dışındaki Kürtler arasında da belli bir prestijini yitirdiği söylenemez yani. Kesinlikle zaten analiz edilmesi gereken nokta o. Yani bir kısmı yakın şok olurken bir kısmı da Başk, yani bunu yapanın yani Öcalan'ın bir bildiği var ki bunu yapıyor. Bu kadar e, sene mücadeleden sonra e, bunu da bir taktik, e, calını tanıyanlar açısından da bu bir taktiktir e, ve e, şeyin bir e, bildiği bir politik e, anlayış, e, bir, e, bir bilinçli bir şey olarak nitelendiriliyor PKK'nın büyük bir bölümünde. Bunda bir duygusal romantik bir şey var. Bunca yıl mücadele edip kan dökülen bir ortamda kimi militanlar yani böyle bir teslimiyeti mümkün olamayacağını varsayarak hareket ediyorlar ve aynı zamanda özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir milliyetçi şöven dalgayla, bu e, tutsaklığı ele geçirmeyi propaganda etmesi Kürt sorunu dinlen bir mevzuyu külleyen e, o günün gündeminden kaldırması e, Öcalan'ı e, zavallı bir e, e, tutsak pozisyonuna düşmesi aynı zamanda bir itibar yükselmesi e, bir duygu dalgasını da yaratıyor o çevrelerde Avrupa'da ve hatta Türkiye'nin içerisindeki yerlerde ama bazı ...arkadaşları, bazı kesimler e, onu e, ihanette de suçlayan insanlar oluyorlar. Ve bazı e, kişiler de örgütten ciddi olarak kopuyorlar. Ama örgütün bütünü ve sempatisinin büyük bir bölümü e, acı olan, olan şeyini sürdürüyor. İşte e, silahları geri çekilme, silahları bırakma demiyor ama silahlı mücadele işte dondurma kararı alıyor. İşte Türkiye'de 2000 militan Kuzey Irak geçiyor... Ve burada e, taktiği de Ve bunda da başarılı oluyor Bu söylem ona devletle yani Daha sonra bizim e, zaman zaman Gündeme getirdiğimiz doğrudan Müzakereye girme dili getiriyor Bana göre yani bu diyalog e, Sürekli bir ilişki e, Sağlıyor e, Zaman içerisinde baktığımızda e, Öcalan işte avukatlar aracılığı da Olsun kaldı ki avukatlarından Bir tanesi Zeki Okçoğlu Tutumuna ve söylemine bakarak Savunmasından vazgeçiyor Öcalan'ın e, avukatlarından olan Zeki Okçuoğlu, Onunla da bir çatışmalıyor. Ama bu dil bir şekilde bugüne kadar gelen e, devletle Öcalan arasında bir e, koridorun açılmasına e, sağlıyor. Öte taraftan da mazlum Öcalan'ın bu e, yaklaşımı aslında bir bildiği var e, şeklinde değerlendirilip e, popülerist de devam etmesini e, sağlıyor. Ama burada temel e, şey e, aslında e, Önceden yakından tanıyanlar... örgücü de yakın tanı tanıyanlar, hiçbir göne olmadan çok çabuk e, şey değiştirebiliyor. E, değişken bir yapı var, hem öncelikle hem PKK'da. Bize isimlerin de çok çabuk değiştirebiliyorlar... Hatırlarsınız Kongre gel Kadık isimleri tekrar e, 2006'da bu ne PKK ismine dönüyor. Yani bu e, örgütün bu yapının. Çok ilginç bir organizma, çok yönlü, çok rahat e, görüş değiştirebiliyor, çok da, taraf değiştiriyor, yön değiştirebiliyor. E, başkanı da böyle, liderliği de, örgüt de böyle ve örgüt başkanının her dediğine kesin bir teslimiyet var. Bunun arkasında yıllar süren mücadelede varlığını sürdürmüş olması ama çok derin sorgulamalar yapmıyor. E, yaptığı takdirde de zaten bir şiddetle, iç şiddetle de karşı karşıya e, kalıyor. Dolayısıyla e, yani daha sonra kendisinin e, yok olduğu dönemde bir başkanlık konseyi. Başkanlık konseyine onursal başkanlık falan deniyor ama e, bizzat artık bu e, süreci yönetmeyi devam ediyor. E, söylediği e, avukatlarca ilettiği şeyde. Burada da bundan, bundan bu gelişmeler gelişmeler e, mahkum olduğu İmralı ve o kimin gözetimini? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Bu arada herhalde görüşmeyen kalmıyor. Yani bütün istihbarat şeyi, güvenlik şeyi bizim daha sonradan basına yansıyan bilgiler çerçevesi içerisinde bir müzakere görüşme koridoru, bilgi, karşılıklı bilgi şeyi ve ne yaptığına dair bilgilendirme sürekli var olan bir durum. Dolayısıyla Öcalan'ın ne yaptığından ne ettiğinden tabii ki devletin de ben onun bilgisi dahilinde bütün bu süreç gelişiyor ama bu ıı, yaklaşık Özalan'ın bir noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir müzakere sürecinin korudasının açılmasına ıı, sağlıyor daha sonra işte ıı, bu ıı, militanların silah bırakma emri veriliyor Dem ıı, o sıralarda bugüne gelen bu demokratik ıı, şey, ıı, özellik Cumhuriyet ile ilişkin ıı, kelimeler de sarf edilmeye başlıyor ve ıı, özellikle ıı, Öcena'nın bağımsız bir Kürdistan'dan PKK'nın vazgeçip bunun Türkiye Devleti içinde bir eşitlik içerisinde bir yapının hedeflendiği açıklamalarına şey yapıyoruz, şahit oluyoruz ki bu da birlikte hareket ettiği pek çok eski arkadaşınıyla ile yorulu yollarının ayrılmasına sebebiyet veriyor. Ayrıca yine bu dönemlerde ee, özellikle Kuzey Irak'taki gelişmeler 2003'ten sonra orada bir e, Kürt devletçinin kurulmuş olması Daha önce Talabani ve Barzani ile ilişkilerin e, kötü noktalara giden ilişkilerin düzeltilmesi sürecini de beraberinde e, getiriyor Ve e, bir taraftan işte bu e, çatışmanın az olduğu 1999-2004 döneminde Kuzey Irak'taki şehirlerde bu PKK militanlarının günlük hayata geçiş yaptıklarını işte evlendiklerini, iş kurduklarını bir sürece geliyor. Ama yaklaşık işte Türkiye içi ve Kuzey Irak'ta 5000'e yakın kadın, erkek, işte çoluk, çocuk bir PKK grubu çökmeden şeyi destekliyor. Öcalan'ı destekliyor. Kesinlikle Öcalan'ın bir teslimiyet içerisinde olduğuna inanmıyorlar. Ee, ve e, bu tavrının bir başkanın bir bildiği var e, tavrı. Ve PKK'da zaten çok e, de dediğim gibi yönünü e, taraflığını ismini bile çok rahat değiştirip sonra tekrar eski şeyi alabiliyor. Böyle bir yapısı olan e, hareket. E, Tabi e, bütün bunlara baktığımızda yani 99 sonrası yine biz açık radyoda program yapmıyorduk ama Türkiye'de Kürt sorunu vardır. Burada düzenlemelere gidilmelidir, reform yapılmalıdır, burada haklar tanınmalıdır diğer kesimler açısından bu sürecin 2004-2005'teki bu Avrupa Birliği uyum yasaları ve demokratikleşme perspektifli paketlerin geçene kadar üzerinde durulmadığı bir süreci yaşadık. Ve aslında yani Öcalan'ın varlığının, PKK'nın varlığının ve Kürt sorununun asli bir unsur olmasının sürdürülmesinin sağlanmasında en siyasi etkisinin sürdürülmesinin sağlanmasında bana kadar büyük dolu şeyle e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bunu sadece şöven milliyetçi bir zafer ilan etmesi, meseleyi e, Öcalan'la düğümlemesi e, ve Kürt sorununda yapması gereken e, adımları e, atmaması Öcalan ve PKK varlığının siyasi gücünün sürdürülmesine bana kalırsa en büyük etkendir. Olayı kapanmış görmeleridir, olayı PKK ve Ocalan'la sınırlamaları ve bu süre içerisinde ellerini bile oynatmaları, kaldırmaları hatırlayın. Son derece bölge o dönemde hatırlıyorum yani yaptığımız toplantı yani panel şey bu dönemi devletin bölgedeki halkla barışması bir dönem olması gerektiği ekonomik siyasal kültürel pek çok hamlenin yapılabileceği çünkü şey yoktu o kanlı bugünkü ve 90'ların kanlı çatışması yoktu hiçbir şekilde burada bir şey yapılmadı zaten 99'da şey arasında Türkiye siyasi yani iç siyasette Kürt meselesine bir de vakit ayırmadı zaten meseleyi o şeyde de görmüyordu içeride deprem Ekonomik kriz e, ve bunun yansıması e, siyasal e, sürecin tasfiyesi yani özellikle merkez partilerin işte yolsuzluklarla e, kıvranan bir e, dönemi yaşıyordu. Ve Türkiye e, siyasi siyaseti ve devleti e, mevzuyu gündeminden özellikle çıkarttı. Çünkü Öcalan yakalanmıştı o zaman işte bitmişti. Üstelik büyük bir prestijde kazandı kazandı tabi şey, seçimi de kazandı evet. Bülent Ecevit o dönemde ve <gülüyor> büyük de bir siyasi getirisi de olduğu söylenebilir tabi. Yani bu siyasi getirisi bir tek parti iktidarı falan sağlamadı, sağlamadı. sadece birinci parti. Yani evet. Ve de ucu ucunaydı hatırlarsınız yani evet. işte ve yani Türkiye'nin çok enerjisinin kaybolduğu bir dönemdir 90'lı yıllar. Türk siyasi hayatında ee, ve bizim 2002 e, seçimlerine getirdi. Malum o seçimleri yeni bir siyasi hareketi e, öncesinde doğurdu. Siyasi İslam'dan gelen bir e, hareket, e, milli görüşçü hareket, işte bir takım e, değişiklikler öğrenerek merkeze oynayan muhafazakar demokrat e, adı altında kendini tanımlayan bir partinin iktidara gelmesine şey oldu ve bu ters köşe bir durumda yani o güne kadar ki geçmişinde savunmadığı Avrupa Birliği sürecine inanılmaz bir şekilde sahip çıkınca demokratikleşme süreçleri Kürt meselesinin konuşulmasına ve Kürtlerin haklarının özgürlüklerine ilişkin konuların gündeme daha ciddi olarak gelmesini sağladı. Nitekim pek çok şey de yapıldı. Yani işte yayın dili, işte eğitim, özel kurslar, işte bir takım Kürtçe'nin rahat kullanımı, paneller, yayınlar, bunun gibi bir takım düzenlemeler yapıldı. Yani bugüne kadar gelen sürede ama bunların hiçbiri yani yasal bir destek adı altında, anayasal bir destek altında, kimliğin tanınması anlamında Kürtlerin istediği yani hem Kürtlerin hem Türklerin ülkesi ve burada e, bu kimliğin tanınması e, Türkiye Türklerindir'den e, farklı e, bir şekilde Türkiye hem Türklerin hem Kürtlerindir re gelen bir yasal güvence içerisinde e, olmadı. Ve bu e, süreçte yapılan pek çok e, kültürel hak ve şeye e, yasal boyutta e, eklenen yani yayınlar oldu. İşte TRT e, yayın yapmaya başladı. Ee, ve e, bu süre içerisinde de gelişen bu süre içerisinde Öcalan ve PKK e, hem e, siyasi gücünü korudu hem de e, tutsak durumdaki Öcalan, hapisteki Öcalan devletle de olan temasını, örgütle de olan temasını e, sürdürdü. Ve aynı zamanda bu süre içerisinde isim e, değiştirerek gelen işte, e, Kürt Partisi konumundaki parti üzerindeki nüfuzunda. E, işledi. Bu süreçte e, işledi. Ve e, yani e, atılan adımlardaki e, eksikliklerin özellikle 2006'dan sonra e, Avrupa Birliği sürecindeki e, aksamalar, e, tavsama, bunun nedenleri farklı şekilde konuşulabilir. Ve e, Kürtler artık Türkiye'nin Kürt sorununa bakışını Kürt hakları üzerinden değerlendirmeleri AB'ye bağlamaksızın bir iç demokratikleşme hamlesi olarak görülmesi gerektiğini söylemeye başladılar. Yani sadece AB eşittir Kürt sorununa bakmak değil kendi içinde bu mevzunun sorulması. İktidar da zaman zaman buna benzer laflar etti. Ve 2007 başlarında bugünün konuşulduğu ee, neydi? Demokratik özellik e, kavramı e, 2007 sonu ya da 2007 o zamanlarda hem Öcalan e, hem şey tarafından o zamanki DTP tarafından gündeme getirildi bildiğim kadarıyla ve e, DTP bunu programına da e, bir kongresinde koydu demokratik özellik e, sonuçta bu e, bu son 2006, 2006'da da bir terör dalgası yükseldi tam, e, hatırladığım kadarıyla 2006 mıydı 2007 miydi tam çıkaramıyorum ama yani bu son dalgadan önce de bir dalga vardı. E, yine sivil noktalara e, şeyler yapıldı saldırılar yapıldı Diyarbakır'da e, öğren, dershanenin uçurulması olayını hatırlıyorum pek çok e, alanda yine saldırılar Ankara'da bir takım saldırılar oldu. E, ulus'taki şeyler e, büyük e, sivil hedeflere yönelik ve e, bugüne geldik yani bugün geldiğimiz noktada e, son yıl geçen yıl de, bir demokratik açılım perspektifi kondu ortaya e, bu hükümet tarafından ortaya kondu bir taraftan da demokratik özellik diye e, BTP, BTP PKK Öcalan e, kütlerin geliştirdiği, kütlerin en azından bir bölümün ortaya koyduğu bir yaklaşım var. İşte açılım içi olduğu içi boştu ve bugün geldiğimiz noktada açılım ile ilişkin mesafe alınamadığı ortada ve açılımla taban, taban azıt olan davranışlar içerisinde bulundu ve bugünkü geldiğimiz noktada bir yandan 99 belediyenin yerel, Avrupa yerel e, yönetimlerin e, sözleşme şartına dayalı ki onu da 91 yılında Türkiye'nin gündemine girip 93'te yasallaşmış bu e, Avrupa'daki e, yerel yönetimler özellik şartı bazı maddelerini Türkiye kabul ediyor bazı maddeleri kabul edilmemiş bu çerçeve içerisindeki demokratik özellik de, e, PKK ve ee, BDP tarafından e, gündeme getirilmiş durumda ve bir yandan da e, başa dönülmüş e, büyük bir kanlı çatışmanın içinde kendimizi e, bulup e, bulmuş durumdayız. Benim e, şu 10 yıla ilişkin e, Evet tabi ara yapıp tabii atladığım şeyler, evet, şeyler olabilir ama, ama ama ilginç bir perspektif yani retrospektif daha dürüst bir bakış ancak böyle bir perspektifte verebiliyor tabii. Yani o kendisi de zaman zaman e, şiddeti e, tekrar canlandıracak şekilde konuşmalarda yaptı tabii. Tabii yani e, ama yani bu e, şeyde ben e, bu özellikle e, hem şiddet hem barış hem e, biat... Türkiye Cumhuriyeti'ne hem şiddet. Böyle gidip gelen bir örgüt ve kişi var yani karşımızda. Bunu, buna rağmen itibarını sürdürüyor. Yani siz kalkıp Suriye'de 19 yıl yaşıyorsunuz. Ondan bile başlanabilir. Dolanıyorsunuz ki karargahınıza gitmiyorsunuz yani yan tarafta. Bu garip değil mi yani? Bana bile evet. Yani yani Şüphesiz birçok tuhaflığı barındırıyor. Öte yandan da tabii Türkiye'de pek çok siyasi ve diğer açılardan aktör de aynı şizofreninin ha, birer başka parçası da. Yani ortaya baktığınız zaman bugünkü tartışmalara bile çok tuhaf bir söylem ve düşünce biçimi görüyorsunuz yani bu siperde çömelmemesi... Evet. Hangi konuyu ele alırsanız alın yani. Anayasa Mahkemesi tartışmalarında filan da öyle bir e, yarılma problemi galiba Türkiye'de pek çok alana da hakim, pek çok kesimede. Ya bu e, vaktimiz Daralıyor. oluyor. evet. Özel, demokratik özellik sanıyorum önümüzdeki dönemde bunun yani bunun iç de, e, Kürt açılımı kadar demokratik özerkliğin de içi ne kadar e, dolu boş e, neler ortaya konuldu da tartışılacak ama bir nokta işaret etmek istiyorum. Biz 2007 yılında bir programımızda daha doğrusu eski Kürt raporlarından e, çok bahsetmiştik ortaya çıkmayan yani 2000'li evet. yılların paydası e, bir takım to, e, bilinmezliklerin üzerine gidip o dosyaları, o ka, e, kitap kapaklarını açmak oldu raporları. Bir konu işaret etmiştik ve e, açıkçası e, tarihçilerden, siyasetçilerden, medyadan da yardım istemiştik. Bu da e, 1922 yılının 10 Şubat'ında o günkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Millet Meclisi'nin Kürtlere özellik veren bir kanun olduğundan söz ediliyor. Bu Fransız, Amerikan, İngiliz kaynaklarında e, söz edilerek gelen bir şey. Hatta kanunun maddeleri bile bugün artık Google'dan bile bulunuyor. Biz demiştik ki yani böyle bir özellik ki buradaki dayanak noktası da İzmit görüşmesidir. Mustafa Kemal'in gazetecilerle yaptığı. Orada bir özellikten söz eder. Teşkilat-ı Esasi Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde 21 Anayasası yani Anayasa demeye de pek bir şey değil bir, ne dedim, bir metin var 1921'de Buna dayanarak bir Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde özellik lafı der. Ki buna pek çok yorumcu, bunu bir taktik lozon öncesi taktikler. Ama o soruyu tekrar edelim. Madem demokratik özellik gündeme geldi. 22 yılının 10 Şubat'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir yasa çıkarmış mıdır? Mehmet Ali yanıt bekleyelim ya da tarihçilerden. Evet. Bu yanlış mıdır, doğru mudur? Bunun aydınlanması lazım. Böyle ortalıklarda biz de bunu o zaman da böyle sormuştuk. Böyle bir şey var mı? Varsa gün ışığına çıksın. Yoksa da yoktur. Yani başkaları üretmiştir diye isterseniz vaktimiz doldu. Evet doldu. Bu cevapta o zaman da sormuştur gelmedi. Şimdi Aynen. bir daha bekleyelim. Bekleyelim değil. yani. Peki çok teşekkür Peki, iyi ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik